Ta'rık Suresi Necim 59 Bilginler ve Ta'rık delip geçen Kur'an ayetleri grubu tanıktır ki Kesinlikle her benliğini tamamlamış varlığın üzerinde Bir takım koruyucular vardır. Onun için insan neden oluşturulmuş olduğuna bir baksın. Omurgayla göğüs kemikleri arasından çıkan atıcı bir sudan Östrojen ve testosterondan Başlanarak oluşturuldu Şüphe yok ki O yaratıcı Bütün sırların meydana çıkarıldığı gün Onun geri döndürülmesine Güç yetirendir Artık onun için Ne herhangi bir güç vardır Ne de herhangi bir yardımcı Öldükten sonra dirileceğine inanan Bilginler Cahil inansız kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin durumu kanıttır ki kuşkusuz o ayrıcı bir karardır. Ve o bir şaka değildir. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar. Ben de onları cezalandırırım. Bu yüzden sen kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere mühlet ver. Onlara azıcık zaman tanı.